Vahiy 17. Bölüm Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çaptırılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra Melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın, mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhşunun keflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına, şu gizemli ad yazılmıştı Büyük Babil Dünya fahişelerinin Ve iğrençliklerinin anası Kadının Kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş Olanların kanıyla Sarhoş olduğunu gördüm Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm Melek bana Neden şaştın Diye sordu Kadının ve onu taşıyan yedi başlı on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı veri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı şimdi yok. Ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Bunların beşi düştü, biri duruyor. Öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. Yaşamış ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün on boynuz, henüz egemenlik sürmemiş on kraldır. Canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar, güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu, Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar, çağrılmış, Seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Bundan sonra melek bana Şu gördüğün sular, fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir. Dedi Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar, etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir.